Türkiye'de bir farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Yani medyanın bir süreden beri özellikle iktidar partisine yakın medya organlarının pompaladıkları haberlerde biraz imajda kayma olduğu açıkça ortaya çıkmaya başladı. Biz de ilk iki gün bu konularda hatırlarsınız fazla yorum yapmamayı seçmiştik. Daha henüz hiçbir şey belli değil. Evet. Yani organizasyonel yeterlilik bakımından. Ama dün itibariyle artık iyice belirginleşti ki e, her şey yine aynı. Korkunç bir durum söz konusu. E, Hatta daha da kötü çünkü e, medya eskisinden bile, evet. de kötü görevini yapmayan bir medya var özellikle bir kısım medya gaz vermekle yetindi sadece hep birlik, beraberlik kardeşlik ve muazzam işte bu Türkiye tarzındaki ana akım medyanın aslında e, çok ironik yerine. bir manşet günün sözü bile yapabilirmişiz şimdi e, retrospektif bir bakış atınca, geriye dönük bir bakış atınca e, yani hakikaten işte bu Türkiye galiba bunu, onu e, Amiral Gemisi diye adlandırılan Hürriyet Gazetesi'nde mi okumuştuk? Şimdi tam hatırlamıyorum. Galiba, galiba, galiba manşetiydi. Ay. İşte Türkiye işte İşte Türkiye belki de yeniden e, şimdi daha kaotik bir Türkiye'ye de gönderme yapan manşetlere ihtiyaç olabilir. Ama Van'da kurtarma çalışmaları için baya azalan zaman içinde yardımların ulaşmasındaki aksamalar nedeniyle gerginliğin e, Özellikle e, merkez e, şehirde Van şehrinde gerginliğin arttığı belirtiliyor. Maraş Caddesi'nde bir enkaz etrafında toplanan halkı gaz bombalarıyla uzaklaştırdığı haberi var mesela. Biyanetten bu. Yardım ekiplerinin sayıca yetersizliği, yardım malzemelerinin topla, toplanıp dağıtımındaki koordinasyon bozukluğu, Üstüne üstlük tabii beklenen bir şey ya, soğuk hava koşulları, barınma sorunlarının çözülememesi ve kurtarma çalışmaları için gerekli kritik süre daralırken deniyor. Enkaz altından sayısız telefon geldiği ve şarjında da bitmek üzere olduğu çok son derece dramatik hatta trajik gelişmelerde oluyor. Dünkü o Yunus adlı çocukta olduğu gibi. O da aslında tuhaf bir durum doğrusu. Mucizeyi de öldürdüler demiş mesela. Ee, bir sembol arama bir durumu gazete. söz konusuydu aslında dün gazetelerin birçoğunda hani böyle umut verici bir sembol arama durumu yani evet, çok yani, da şey bir çaba sayılmaz yani hani e, normal, haberler kötüyken evet. ama e, işte bugün Özgür Gündem gazetesinde sizin dediğiniz Mucizeyi de öldürdüler şeklinde bir haber yer alıyor e, işte ölen hayatını kaybeden çocuk Yunus Geray e, 13 yaşında kendisi idi. Şaşkın bakışlarla dünyaya ikonik bir bakıyordu. fotoğraf, ikonik bir fotoğraf. Evet konu olmuştu o fotoğrafa da ama çıkartıldıktan sonra enkazdan dün de haberini vermiştik ki hayatını kaybettiği ile ilgili Ağrı Devlet Hastanesine götürülmeye çalışılırken Ağrı mı? Ağrı Van-Ağrı arasında epey bir mesafe var hele bu zor şartlarda değil mi? Evet, Niye herhalde acaba? Vandaki hastaneler yetersiz veya hasar gördüğü için olabilir diye düşünüyorum ama hani hastaneler depremde hasar görür mü ya? Tek hasar görmemesi gereken binalar. Bu radikalin ve geçen değil hafta mi? başındaki haberini veya hafta sonuydu sanıyorum depremden önce göl kenarına yapılan kamu binalarıyla ilgili haberini. Hatırladım. Gazete evet. yanımızda yok ama Sivil göl kenarı taşma gibi. olabilir ee, gerekçesiyle boşaltılıyor binalar. Daha sonra kamu binaları inşa etliyor o bölgelere. Ee, dolayısıyla çok da burada yönetmelikler harfe harfine takip edilmemiş <gülüyor> olabilir düşüncesi. Evet. Bir... Gerçekten de bir kaos durumu oldu. aşikar Cumhuriyet Gazetesi manşetten zaten öyle vermiş, isyan ettiren kaos manşetiyle veriyor. Vana yardım yağıyor ama eşgüdümsüzlükten depremzediye ulaşmıyor. Köyler sahipsiz demiş. Bir de evet öyle bir gerçek var onu da söyleyelim. Hani Van merkezdeki çalışmalar bir yana bir de köyler var. Ee, hala bazı köylerin hiçbir şekilde yardım ulaşmadığı bilgisi var. Ama Van merkezde de şöyle bir şey var. Mesela Eşref Karaağar bir anette yani mülakat vermiş. Şimdi merkezdeki durumu şöyle anlatıyor. Kaç gündür cesetler çıkarılmıyor, enkaz kaldırılmıyor. Bir kadının enkaz altında olduğunu, kocasıyla konuştuğunu, şarjının bitmek üzere olduğunu öğrendik. Biz de ne yapabiliriz, neresinden tutabiliriz diye orada toplandık. Polisler olay yerine gelince halk tepki gösterdi. Niye gelmiyorsunuz? Niye yardım etmiyorsunuz? Cenazelerimizi niye vermiyorsunuz? Ya Olağan böyle gerilimli durumlar. Üstelik de e, kritik saatlerin giderek azaldığı sonuna doğru yaklaşıldı kurtarma açısından söylüyorum yani bir dönemde e, böyle tepkiler verilmesi normal. Polistenle uyarın diye dağıldı bir iki... Dağılın diye bir iki sefer uyardı halkta biz niye dağılalım hırsızlık yapmaya gelmedik yardım etmeye geldik demiş. Sonra işte ondan sonra polis girişmiş gaz bombaları ve coplarla halkı dağıtıp caddi kordon altına aldı diyor. Kitle kontrol mekanizmalarını uygulamış gaz bombasıyla deprem olan bir yerde insanlar hani e, cenazelerini falan almaya çalışıyorlar öyle bir ortam. Ve sağ kalanları kurtarmaya çalışıyorlar evet. aslında. Reva görülen en muamele de bu. Psikologa ihtiyaç olduğu söyleniyordu. Bu çok anlamlı oluyor. Kürtçe bilen psikolog ihtiyacı varmış özellikle de. Çünkü orada Türkçe bilmeyen depremzedeler oldu. Şimdi ortaya çıkıyor. Pek bundan bahsetmiyor ana akım medyaları, medya organları ama yani ilgilenenlerin TODAP ya da Türk Psikologlar Derneği'ne başvurabileceği söyleniyor. Toplumsal dayanışma için psikologlar bugün Diyarbakır'da bir toplantı yapmış ve Kürtçe bilen iki psikologu Vana durum tespiti için gönderme kararı almış. İhtiyaç tespiti yapıyorlar. Böyle bir çok ciddi bir iki psikolog mu gönderilebilmiş Kürtçe bilen Vana? Evet. Azmış. Oldukça sanıyorum. Gönüller derneğe başvurabilir deniyor. Evet az. Alcezire'den Anita McNaught'un yaptığı bir habere de kısaca göz gezdirme fırsatı buldum. Alcezire televizyonundan. Çok mesela oradaki insanlarla konuşur derken bayağı psikolojimiz bozuldu diye konuşan ve Aksi mümkün mü zaten yani? Hani çok acılı ve kaygılı gözlerle konuşan insanlar var. Şu vardı. psikolog meselesini de çabuk geçmeyelim. Hani şimdi Kürtçe bilen psikolog ihtiyacı doğdu ya. Daha önce yok muydu Kürtçe bilen psikolog ihtiyacı? Vardı. Hani ülkenin nüfusunun dörtte biri sanıyorum. Dört ila beşte biri arasında. Beşte biri arasında Kürt değil mi? Evet. Bunların da çok önemli bir kısmı... Milyonlarca insandan bahsediyoruz. Ana yani. dilde, Kürtçe. Evet. Ee, ve Kürtçe bilen psikolog ihtiyacı depremden sonra mı çıkmış? Evet. Belki daha öncesinde çıksaydı depremde de böyle bir ihtiyaç da olmazdı sanki. Böyle bir yani, çağrı yapma ihtiyacı. Yani, 18-20 milyon insandan bahsediyoruz. Orta büyüklükte bir dünya ülkesi yapabilir. Çok böyle kinaili konuşmak istemiyorum. Açıkça söylüyorum. Hani burada ben kendi adıma düşüncelerimi... Ee, ama işte bugüne kadar Kürtçe yüklenen şey ortada. Ee, bavul, bagaj hepsi ortada. Devlet politikası sonucu, işte yasaklamalar, başka şeyler. Ondan sonra da demek ihtiyaç varmış Kürtçe bilen psikologa Evet. Başka e, mucizeler Bu bir... Mucizelere geçmeden önce Hı. bazı olağan olaylardan bahsedelim. Mucizeye mutlaka zaman kalır sonda. Teşekkürler. Depremin aslında merkez üssü olan Van Erciş ilçe merkezinde de e, Erciş'e bağlı köylerin birçoğuna henüz tek bir yardım ekibi bile ulaşmadığı bilgisi var. İşte Radikal Gazetesi'nde demin de söylemiştik. E, depremden etkilenen köylerin büyük çoğunluğuna çadır, battaniye, yiyecek ve su gönderilemedi deniliyor. E, bu arada bugün itibariyle orada kar beklendiğini de söylemek evet, gerekir. Evet depremden değil soğuktan öleceğiz diye endişe içindeler. Evet e, oradaki insanlar... Kaymakamlığa başvurmuşlarını yani gelen çadırlardan e, temin etmek için e, şehir merkezinin önceliğe alındığı köylerin ikinci planda yardımlara dahil edileceği yanıtı verilmiş kaymakamlıktan. Anlayamadım. Şehir merkezi öncelikliymiş köyler ikinci plandaymış. Neden? Yani bu öncelikler özellikle şeye göre belirlenmez mi? Durumun vahametine göre. Çok temel adalet soruları soruyorsunuz. Evet, yani e, temelde aslında bugün içinde olduğumuz sistemde adalete baktığınız zaman adalet kavramının anlayışına, anlanıldığı şekle e, gelire dayanıyor sanıyorum. Evet birdenbire yalnız çok farklı bir tablo çıkmaya başladı birdenbire. Yüzde 50 oy almış büyük iktidar, zafer kazanmış bir iktidarın işte... Kanal İstanbul projeleri iki İstanbul daha, iki Ankara daha barajlar, HES'ler, inşaatlar RINAN derken büyük korkunç büyüme ve kalkınma projeleri içinde ortaya çıkan tablonun gerçeklikle hiçbir, şimdiken gerçekliğin kendisini ortaya koydu. O bize sunulan tablonun pek öyle olmadığı ortaya de... çıkıyor ya yani çok uzun bir süredir toplanan deprem paraları var. 40 milyar lira civarında olduğu tahmin ediliyormuş değil mi? Sanıyorum bu. Evet. Ona ne olmuş? Bir, bilinmiyor o da. Bir gün gazetesinde sanıyorum onun haberi. 12 yıldır toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı sorusunun yanıtı bilinmiyor. Deprem için 40 milyar lira toplandığı hesaplanıyor demiş. Ee, şimdi tabii burada çok büyük bir kaos görüntüsü var. Yani hiçbir şeyin hesabının verilemediğine ilişkin bir şey var. Deminki bir kanaat var. Deminki soruna bir saniye dönersek mesela... Hangisi? bu çadırlarla ilgili evet. soruya barınakla ilgili soruya çok Van'da yardımlar dağıtılamıyor. Çadır yok, battaniye yok. Kızıltaş sınıfta kaldı diyor mesela Haber Türk'ün. Peki bundan 3 gün önce birçok ülkenin yardım önerisinin geri neden geri çevrildiğiyle ilgili bir şey var mı orada haberde? Yok. Ya Ama ben şimdi... çünkü açıklıyorum kaos yaratır denildi. Yani bu ülkelerden yardım almamız bölgede kaos yaratır denildi. Şimdi kaos yok mu? Yani illa arama kurtarma timi kabul etmek durumda değilsiniz. Hani yardım ihtiyacı, çadırımız yok, battaniyemiz yok denilebilir mesela. O da ayrı bir zaten tuhaflık gerçekten. Yani, yani... başta İsrail medyasında da bayağı konu olmuş. Haret gazetesinde, başka gazetelerde de Türkiye'nin yardımı reddettiği şeklinde çıkan haber. Yani bizim de dini dostumuz programcı dostumuz Melis'in de bize haber verdiği gibi reddedilmenin doğru olmadığı haberi çıkmıştı. Fakat sonradan şöyle bir açıklama da getirildi, Bülent Arınç tarafından yapıldı yanılmıyorsam. Yani reddetmek diye bir şey söz konusu olur mu? Sadece tümün yani İsraili seçerek değil tümünün reddedilmesi. Daha doğrusu şimdilik. İhtiyaç olmadığını söylenmesi gibi bir durum vardır. Peki o da şey sorusu soruluyor tabii Azerbaycan ve bir ülke daha Pakistan mı hangisi? İran'da galiba. İran evet, evet Azerbaycan ve İran'dan gelen onlar da e, hemen daha hiç sormadan önden yollamışlardı onun için denmişti. Onu Peki şurada şöyle bir şey çıkıyor yok. yani hani burada bu ülkelerin reddedilmesinde bir kibir olmayabilir yardım talebinin ilk başta. Ama çok ciddi bir hazırsızlığa işaret edilmiyor mu o zaman? Yani ne kadar battaniyeniz, çadırınız olduğunu böyle bir durumda afet planlamanız veya işte her neyse olmadığı için ne kadarına ihtiyaç duyacağınızla ilgili hiçbir fikriniz yok. Evet. Hiçbir şey ve belli yani, değilken biz her şeyi yaparız, her şeye kadiriz. Ve kadir tekla kız anlayışında oldukları için işte. Bu sonucu veriyor. Biz duruma tamamen hakimiz anlayışıyla yola çıktıkları için. Ya Dün televizyonda bir e, yürüyordum işte eve giderken gece. Televizyonda bir yerde gözüme çarptı ve e, hani böyle bir sonraki 7 dakikayı falan hatırlamıyorum. Gözüm karardı e, o an. Çevre ve Şehircilik Bakanı şey diyordu. E, bu ülkenin Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak... Erdoğan Bayraktar mı? Evet. Toki'nin eski, eski toplu konut e, mucizesini yaratan adam diye bahsediliyor. Aynen öyle. Zemin etüdünün statiği en iyi biz biliriz. Ben aynı zamanda inşaat mühendisiyim falan diyordu mesela. Hani ben zaten bu iki kavramın bu kadar nasıl karışmış olduğu üzerinden yola çıkarak zaten aklımda bazı şüpheler vardı. Şimdi bu olaydan sonra yine aynı açıklamalar geldiği zaman aradan 12 yıl geçmiş ve yine aynı açıklamalar geldiği zaman insan hakikaten umutsuzlukla Bazen bayağı malül hale gelebiliyor. Evet, bunda tabi gene e, medya olarak hepimizin de ciddi sorumluluğu olmalı. Yani ya her, ya bu tabi boyutlarda dağıtılabilir yani ayrı yer, bir dünya. yere e, ama bir dönüşme ihtiyacımız olduğu kesin bir ...hafızasızlık konusunda. Evet, aklı sebeme e, ve gerçek dünyayla yüzleşmeye çok ihtiyacımız var. Yani buradaki evler. Çöküyor. Hepsi çalınmış. Apaçık ortada. Denetim yapılamamış. Yardım... Denetimle ilgili çok ilginç bir haber var aslında. Ee, Star gazetesinde değil mi? Evet. Yani 19 ilde bir Hüseyin Özay'ın haberi bu. 19 ilde inceleme yapılmış. Ve 300 yapı denetim şirketi kapatılmış. Neden? Kapatılmaları neden? Yani çünkü ...kiralık diplomalarla kurulmuş... ...denetimleri de kağıt üzerinde yapıyormuş... ...yani gerçek değil... ...naylon denetim diyebiliriz... ...can güvenliğini de hiçe sayan... ...görmedikleri binaya sağlam raporu yazmışlar... ...ve manşette şöyle... ...yıkılan binaları ölü mühendisler denetlemiş diyor... ...bir de burada şöyle bir şey var tabii... Hani bu olmayan denet... mühendisler... ...şirket personeli olarak gösterilmişler... ...kapatılan işler. şirketler vesaire... ...haber biraz da bu şekilde verilmiş de... ...haberde asıl belki de olması gereken şu denetlenen binaların akıbeti neymiş? Evet, iki, o, o da ikinci ve önemli sorulardan biri. Var mı orada? Biri. Yok. Yok. E artık her şeyi birden Cumhurbaşkanı Gül de bina denetimleri saklanamaz demiş. Ya e, kaç yıldır Cumhurbaşkanı kendisi? 2007'den beri. 7 4 sene oldu mu? Oldu tabii değil mi? Geçtik planla. Ya bina denetimleri safsaklanamaz demiş. Kendisi e, ayrıca gül konusuna e, bir saniye dönecek olursak şeyde e, niye oraya gitmiyorsunuz sorusuna da ortalık karışmasın diye demiş. Göre, onda, görevlileri ben, meşgul etmemek için gitmiyorum. Demiş. Ben onda bir şey bulmuyorum açıkçası. Hani şu aşamada e, gidip de bizzat yer almayacaksa veya orada varlığı organizasyonel olarak bir iyileşmeye sebep olmayacaksa bence ben ters karşılamıyorum açıkçası. E, ama şeyi nasıl karşılıyorsunuz o zaman başka bir soru sorayım. Doğru haklısın bunda Hı. da. bütün e, şikayetlerin... operasyondan önce e, Kendisinin doğuda kam, kamuflaj kıyafetleriyle denetim yapmasını, orada görevleri görebilir e, mesleği olmuyor mu? Öyle pozlar vermeye gidip kamuflajda olsun işte Kenyalı balıkçıların yanında olsun öyle o tarz şeyleri seviyor zaten. Ona bir şey diyemiyorum yani hani. Hayır oradaki görevler orada operasyon vardı o sırada yani var mı yok mu o da belli değil ama ona da tekrar dönelim Vallahi... ama çok ciddi bir. Genelkurmay Başkanı'nın ifadesine göre 17 Ağustos'tan itibaren topçu ve yoğun. hava bombardımanıyla Kuzey Irak yoğun bir şekilde Bombalanıyormuş. İşte o zaman görebilir meşgul etmemek için oraya da gitmemesi uygun olabilirdi belki. Eğer o, o şartlarda neyse. Ben, niyetim Abdullah Gülü ya da herhangi yani birini bu... hayır hayır dedip eleştirmek değil ama Van'da evlerin yüzde niye on sigortalı olduğunu birisinin izah etmesi. Zorunlu değil mi o sigorta durumu? Ee, evet. Öyle Türkiye genelinde oran yüzde yedi iken Van'da 64 bin konutluk bloktan konut blokundan sadece yüzde doğal afet sigortası DASK denen doğal afet sigortalar kurumunun verilerine göre durum bu evet. yani 7300 bin 81 64.81 konuttan 7300'ü sadece sigortalıymış. Bu deprem konusunu sürdüreceğiz. Açık Gazete. acikradyo.com'da Açık Gazete devam ediyor saat 8.39 ve tekrar döndük deprem konusunu sürdürelim biraz daha konuşmaya. Bu arada dinleyicilerimizden Ufuk Sezgin de Kürtçe bilen psikolog olduğunu fakat kendilerinin de depremzede olduğunu hatırlatıyor bize tabi o, o yüzden hı hı. bütün gecede çalışıyorlar yani oradaki ortamın ne kadar ağır olduğunu da evet ama burada şöyle bir şey de bize. var ülkenin batısında da aslında daha fazla sayıda sanıyorum Kürtçe bilen psikolog olması gerekiyor Bu, tabii bunun hatası psikologların falan değil biz öyle bir şey kastetmiş değiliz. Senelerdir e, sürdürülen devlet politikalarının sonucu bu. Evet objektif yani ger gerçekliklere gözlerini kapatıp e, yüzleşmekten vazgeçmenin normal Bir de aynı zamanda e, Ufuk Sezgin bölgede Arapça bilen psikolog da ihtiyacı olduğunu da söylemiş. Onu da duyuralım. Evet yani birdenbire şimdi farklı bir tabloya geçmeye başladık bir yanda gerçek mucize bütün depremlerde görülen ve insanın içi, o korkunç karanlık ortam içinde de insanın içini ısıtan haberler de geliyor tabi yani karanlığın içinden bir ışık gibi doğan şeyler böyle mesela üçüncü günde işte iki hafta önce premature doğan Azra'nın bebek, Azra bebeğin 47 saat enkaz altında kaldıktan sonra sağ kurtarılması yani kurtaran ekiplerin de, ekip elemanlarının yüzündeki ifadeden de hepsinin yüzlerindeki ifadeden de o mucizeyi görmek mümkün o şefkat ve şaşkınlık karışık umut ifadesinden birkaç saat sonra da annesiyle babaannesinin de yani üç kuşağın birden enkazın altından çıkarılması gibi bir gerçek mucize durumu var. Maalesef babası baba Sinan Karaduman'ın cesedine ulaşılmış durumda. Anne e, Semiha Karaduman enkaz altında sütüm kuruyunca bebeğimi tükrümle besledim diye de bir açıklama yapmış. Böyle bir her zaman bu tarz durumlar Olabiliyor çok çarpıcı. Öte yandan başka gerçekler de ortaya çıkıyor. Şimdi mesela Toki Van'ı yeniden kuracak diye bir haberimiz var. Yani 7.10'da 2 ile yıkılan Van'da kalıcı konut yapmak için harekete geçmiş Toki. Deprem bölgesine ekip göndermiş. Konut inşaatı için arazi arayışına başlamış. Bundan sevinmemiz bekleniyor herhalde. Ya konut inşasında zaten arazide değildi bildiğim kadarıyla sıkıntı. İşte aynı sokak içinde bazı e, binaların yıkılıp bazılarının ayakta kaldığı durumu var. E, yani büyük ölçüde zaten denetimsizlik ve başka bin türlü rant kaygılarıyla, evet. hırsızların, evet. soyguncuların. öyle kol gezdiği bir alan ve bu tekrarlana tekrarlana yani bütünüyle en büyük işte bütün uzmanların da konuşmaları bunu yıllardan beri konuşuyoruz. 6 Saatler programında kim bilir kaç defa konuşuldu. Yani fay hattı üzerinde şey yapılamadı değil mi? Bina yapılamıyor ya da e, çok sağlam bina yapmak gerekiyor. Bu gerçekleştirilemiyor. Türkiye bunu başaramamış ülkelerden biri. Bunu kabul etmek zorunluluğu var. Ama bunun işte bir rant fırsatı olarak değerlendirilmesi gibi de bir durum ortaya çıkıyor maalesef. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bir açıklaması olmuş. Kimse gücenmesin ama Kral Çıplak yeni bir şehir kurmak zorundayız demiş. Yani konunun yeni şehir kurulmasıyla bir alakası var mı? Yeni şehir kurulmasıyla deprem riski atlatılmış olacak mı? Yani fay hattından başka bir yere mi yapılacak? Oradan çünkü e, bir büyük bir fay hattı geçiyor Marmara bölgesinden değil mi? Aktif fay hattı. Aktif fay hattı geçiyor. Yani eğer o bölgede yapılmayacaksa o zaman yeni bir şehir tamam. Ne diyeyim ben? İşte Ali Bilge de zaten e, bu konudan bahsediyordu pazartesi günkü e, programında. Yani Türkiye'nin en büyük endüstrisi fay hattı üzerinde kuruldu Kocaeli'nde ve evet, Türkiye'nin donanması da gene fay hattı üzerinde Gölçük'te kuruldu diyor. Bu fazla yapılacak bir şey var mı bilmiyorum yani Mehmet Altan da bugün ilginç bir noktaya değinmiş. Yani Milliyet Gazetesi dün bir kez daha hırsız öldürdü manşetini atmıştı ve şöyle durumu özetleyen bir giriş vardı diyor yaklaşık 18 bin kişinin resmi rakam hayatını kaybettiği Marmara depreminin ardından Türkiye'nin öğrendiği acı gerçek öldürenin deprem değil hatalı ve kötü malzemeli yapılan binalar olduğuydu. 12 yıl sonra Van'ı vuran deprem yine aynı gerçeği acı bir şekilde ortaya çıkardı. Yıkımların temel nedeni kalitesiz malzeme ve mühendislik hataları. Ee, i̇nşaat mühendisleri odası Van Şube Başkanı Şemsettin Bakır'ın tespitini de naklediyor. Mehmet Altan Star'daki yazısında. İnşaatta dere kumu kullanılmış. Bu dere kumu meselesini içinden deniz çakılları ve şeyin deniz kabuklarının finan çıktığı harç beton meselesini de Allah bilir kaç bin kere konuşmuşuzdur. Gene orada çıkmış. Beton o kadar dayanıksız ki elde ufalanıyor demiş. Şimdi şeyde soruyor Mehmet Altan bunun üzerine. Buna kahrolmak mı gerekir yoksa kardeşlik vurgusunu öne çıkararak felaketten yersiz bir şekilde nasiplenmek mi diyor. Çünkü bütün gazeteler öyle çıktı dün. Hatta e, Mehmet Altan'ın yazdığı Star gazetesi de aynı kardeşlik teranelerinden dem vuruyordu. Daha bir gün önce yani. Eğer yöntem övünmekse öldüren hırsızlık ne olacak diyor. Ve şöyle bitirmiş yazısını. Öldüren hırsızlık ve hırsızlar da kardeşimiz mi? Kardeşiniz mi? diye soruyor. Haklı bir soru bence. Yazının başlığı da o zaten. Hırsızlar da kardeşiniz mi? diye. Ee, öte yandan da tabii şeyler de enteresan. Eee... Mesela bir programda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkilileri arasında da ilginç görüşmeler olmuş. Yani Kızılay sınıfta kaldı demiş Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik. Köylere çadır ulaştıramadılar demiş. Kızılay Genel Müdürü Taşlı da ona ne diye cevap vermiş? Çadırla afet yönetemezsiniz diye. Bence her ikisi ya Ben var. bu gibi şeylere çok rastlıyorum hakikaten yorumlara çok rastlıyorum işte afet yönetimi bu değil falan olabilir yani biz bilmiyoruz sonuçta bunu ee, bu konuda yetkin de değiliz veya bu konuda serzenişte bulunanlar yani deprem zedeler onlar da bu konuda yetkin değil olmak zorunda da değiller soru da bu değil soru zaten. da bu değil çadır ihtiyacından bahsediliyor nerede? soru bir tane çadır ee, bir tane soru var çadır nerede? neyle afet yönetim yönetemeyeceğini kimse merak etmiyor, sormuyor da. Yani e, kızılay başkanı veya neyse kendisi biliyorsa e, afet yönetimi konusunda ne kadar iyi, değil mi? Evet. Tamam ondan da afet yönetimi, beklenmiyor. afet yönetimi e, altına çadır girmiyorsa onu da tamam. Ama deprem olduğu zaman çadır ihtiyacı doğuyor, Onu da bir yerde e, hesaba katılması gerekir diye düşünüyorum. Ya. Kızılay'ın 1999 depremindeki yetersizliği ve en pırıl pırıl çadırları tutup ta 1870'lerden kalma, Kırım Savaşı'ndan kalma çadırları yolladığı gibi skandallar ortaya çıktığı zaman Kızılay'la ilgili herhangi bir halk o kadar büyük bir güvensizlik duymuştu ki Hiçbir yardım çağrısına Kızılay'ın Kızılay cevap vermedi uzun süre. Şimdi bu durumdayız gene. Evet. Evet bu arada e, bu kadar konuştuk şeyi de yaygınlaştıralım. Yani ulaşılamayan köyler de var e, orada ama her türlü e, yardımın nasıl gideceği, genel koordinasyon nasıl yardım edebileceğinizle ilgili her türlü bilgiyi bulabileceğiniz... E, Oldukça iyi bir web sitesi var. Tüm bunları bir araya getiriyor. Kolay ulaşılı bir şekilde. Bunu da web sitesinde tekrar tekrar edelim. İsteyenler gidip oradan doğru bir şekilde yönlenebilirler. yalnızdeğilsin1.wordpress.com yalnızdeğilsin1.wordpress.com WordPress W ile yazılıyor. Yani e, sonunda da 2S var. Zaten yardım değilsin Van diye. Evet yalnız değilsin Van diye Google'a Google. veya başka bir Gerçekten arama motoruna girildiğinde de çıkacaktır çıkar. zaten. Yani e, depremin en çok etkilendiği ve nüfusu da önce ben baktığımda 75-80 bindi. Halbuki şimdi 160 bin olduğu çok büyümüş olduğu belirtiliyor Ercis'in. İki oraya kurulan iki çadır kentin yeterli olmadığı aşikar halkın büyük bir kısmının sokaklarda naylon barakalarda kaldığı görünüyor. Enkazdan buldukları kalasları yakıp ısındıkları ve bugün de soğuk ve kar yağışının da beklendiği haberleri de var. Şimdi depremden değil soğuktan hepimiz öleceğiz diye de konuşmuşlar. 84 köyün kar altında olduğunu belirtiyor Radikal Gazetesi'nin haberi bir muhtarın çığlığını da vermiş Ankara'dan. Haber çarpıcı bilgilerde var. Kar yağışı başladı. Sokaklarda naylon brandalar altında ve yakılan ateşlerin etrafında ısınmaya çalışılıyor deniyor ve tek isteklerinin barınmak için çadır olduğunu söylemiş. Kızılcahamam Müdürü bu durumu pek farkında değil herhalde. Ee, yani deprem yönetişimi istememişler o tuhaf kelimeyi kullanmak gerekiyorsa. Ve şeyde yani muhtar da şöyle gelen giden yok demiş mesela köycük mahalle muhtarı Abdullah Tunç evlere giremediğini halkın çoluk çocuğun dışarıda olduğunu 84 köye yardım götürülemediğini bu 84 köyün herhangi bir yardıma ulaşmadığını gelen giden olmadığını söylüyor mesela. Yani evlatlarını enkazdan çıkaran babaların isyanı var ve bayağı etraflı bir haber yapmış Radikal Gazetesi çeşitli köylerin muhtarlarıyla evet. konuşarak durumun hiç parlak olmadığı ve... Bayağı bir öfkenin birikmekte olduğu gerilimin de bu şartlar altında artabileceğinden korkulduğunu da biz ilave edelim yani korkuyor insan. Bir de çıkan e, bir isyan haberi var cezaevinde. Çok önemli o da evet yani BBC News'dan ana haber olarak verilmişti aslında bu. Yani bir artçı depremden sonra Türkiye'deki Van'da bir hapishanede... Önce bir duvarın yıkıldığı, kaçanlar olduğu, sonra bir kısmının geri döndüğüne dair sempatik gösteren de haberler vardı. Babalara hitaben oğullarıyla konuşsunlar, dönsünler, suçlular filan gibi böyle. Yıkılan bir devletin... cezaevinden bahsediyoruz. Evet. Oradan çıkan mahkumları firari saymak da ayrı bir şey bence. Evet, evet. O da kaosun bir başka bürokrasinin de hiçbir şeyin de zaman içinde değişmekte çok zorlandığını pek çok şeyin... Acayip Foucault e, burada... Şeyleri yapılabilir aslında alıntıları yapılabilir ama neyse hani hapishanenin nasıl nerede yaratıldığı ile ilgili olarak. Ama isyan çıkmış ve bayağı dumanların yükseldiği haberini de veriyordu BBC News. Yatak ve çarşafların ateşe verildiği haberi var NTV MSNBC'de. 5.10'da 4 büyüklüğünde bir artçı şok, deprem e, kalan mahkumlar arasında panik yaratmış. Bundan da daha normal ne olabilir? Bir duvarı yıkık bir binada tutulan mahkumlardan bahsediyoruz. Evet. Yani e, buna isyan işte mahkumlar panik ya panik meselesi değil e, başka bir şey oradaki. Ya yani son derece gerçekçi, pragmatik bir kaygı aslında. Ve yani tabii panikle hemen yapılan bir, bir şey pek benzemiyor. Hemen bir güven sorun salına dönüştürülmüş. Tabi hiç şüphesiz güvenlik güçleri sarmışlar hapishaneyi. Ya o mahkumların başkellerin nakledilmesi veya çadırlara alınması var çadır yok gerçi ama gerekmez mi? Gerekir evet ve e, tabii en ilginç e, benim naçizane gözlemim gözlem yapmama bir saniye izin verilirse en ilginç boyutlarından biri medyanın tipik bir şey tabiri yani oradaki insanlar içinde bulundukları dünya hakkında somut bilgiye sahip olmak istiyorlar. Bu dünyadaki demokrasilerin özellikle en temel özelliği vatandaşların en temel ihtiyacının ne olup bittiğini bilmek kendi kaderleri hakkında ve bunu medya duyuramıyor yani mesela bu şey haberini isyan haberlerini okuyabiliyor musun elimizdeki gazetelerde yok mesela ilginç değil mi MTV MSNBC'de verilmiş yani çeşitli gazetelerde baksak buluruz işte Fırat Haber Ajansında var ama Fırat Haber Ajansı da yasaklı site. Evet, yani işte bir yandan görebiliyoruz, açık gazetede duyul duyulabiliyor ama yani belli başlı gazetelerde, hürriyet gazetesinde bu isyanlardan, köylere yardım ulaşmamasından bahsedilmesinden ve insanların haber alamamasından bahsediliyor mu? Yok kay. Ya zaten hani e, bu olaydan iki gün sonra yapılan vurgu, odaklanılan nokta çok farklı yerdeydi. Siz de biliyorsunuz. Kardeşlikti şimdi. Ya kardeşlik meselesi değil orada hani işte Türkiye işte bunun altından da kalkar. Tamam olabilir. Büyük ülke. Ama e, burada hani bu bir dış politika hamlesi değil. Burada bir felaket söz konusu. Evet ve bu arada tabii. Ve eksik varsa bir ihtiyaç varsa da bunu aynen bütün çıplaklığıyla da söylemek durumundasınız yani. Hayır işte onu asla yapmıyorsun ve doğruyu eğip bükerek söylemek zorundasın. Politikacılar da öyle hissediyor. Ona onun Biz değiliz öyle bir zorunluluğumuz yok bizim. Hizmetinde olduğunu düşünen ve kuvvete tapınan medya mensupları, editörler de ve gazete sahipleri de medya sahipleri de bunu bu şekilde sunmak istiyorlar Gerçeklikte yüzde şimdi... Aradan sığırılan taraf gazetesi, radikal gazetesi. Birkaç tane de gazete var böyle. Ee, Cumhuriyet gazetesinde var. Işte bir günde var. Ama hani büyük gazetelere baktığımız zaman veyahut e, işte hani amiral gemileri vesaire o gibi şeylere baktığımız zaman tıs evet maalesef böyle bir durum var ve tabi şeyi de e, önemli belirtmek lazım enkaz altında kalan çok sayıda insanın daha mevcut olduğu ve ilk Kandili'den gelen Mustafa Profesör Erdik'in söylediği bin ölüyor olabilir hatta aşabilir sözü de maalesef gerçek olabilir gibi görünüyor daha çok sayıda görülüyor e, mesela BBC haberde bu verilmiş BBC News'da umutlar gittikçe azalıyor kayboluyor ve hesabı enkaz altında kalmış olan ve yetkililerden de ölüm kayıp haberlerinin artacağından korkulduğu da belirtiliyor Yeter yani bir kaos manzarası var hiç iç açıcı bir durum yok